Ee, dostluk ölmedi. O, oh, Alexey amca siz misiniz? <gülüyor> Buyurun ne iyi geldiniz. Babam sabah beri bütün çekmeceleri açıyor. Çamaşırlarını bavullara yerleştiriyor. Her şeyi damadani diyor. Tuhaf şey o düzenli tertipli Ivanovich. Bu gece onu çok sevindirdi. Bayram çocuğuna döndü adeta. Bir azdı bir şımardı, çaresini bulamıyoruz. <gülüyor> Bak.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 Tren bileti anneciğim aldı ya. Londra'daki kupa centasından ısmarlamıştı hani. Bavulları hazır mı? Neredeyse hazır olur. Bu son pazarını nasıl geçireceğini bilemiyorum. Yaptığı bavulları bozuk bozuk yeniden yapıyor. Allah Allah. Hoş geldin Alexi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bugün öyle keyifliyim ki. Kabulov sen de vakit geldin. Biraz evvel geldi. Siz banyodaydınız. Ee, belki son gününüzde bana bir emriniz olur diye düşündüm de. Sen izinliyken müdür senin yerine kabul ofa atamış. Duyduğuma göre. Öyle mi? Oysa pekala Konstantinoviç Nikoloviçi atayabilirdi.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 Çok ağrıma gidiyor doğrusu bu. Açtırmayın şimdi ağzımı. Ee, neyse bırakalım bu kirli çamaşırları. Ah çamaşır dediniz de geldi. Uzun konçlu donlarını da bavula koymayı unutmadın ya. Koydum koydum. <gülüyor> İtalya'da onlara ihtiyacım olacağını pek sanmıyorum ama. Olsun sen yine alışıksın üşütebilirsin. Düşün Alexi. Siz burada karlar içindeyken ben bir hafta sonra palmiyeler arasında ceketle ıslık çalarak dolaşacağım. Lala lay lay. Limonlar açan o güzel beldede.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 Şu sırada muazzam bir timsah teşhir ediyorlarmış Ne teşhir ediyorlarmış Timsah anneciğim timsah Evet evet ilanı vardı gazetelerde Muazzam bir şeymiş her gören çok met ediyor Cidden görmeye değer Bir Alman karı koca her gittikleri şehirde bu timsaha teşhir ediyorlarmış Aa sen şimdi hatırladım Arkadaşım Sonya babasıyla görmüş Öyle mi konseri bir tercih edersin timsahımı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 İkin şöyle bir çıkalım. Kararımız sokakta veririz. Hadi bakalım giyin kürklerinizi. Kabulof koş bir kızak getir bize. E, dur hayır. iki kızak. Hemen. Şu son günümüzde şu sevinçli seribini çağırmanın alemi var mıydı? <gülüyor> Tam kendi geldi. Kovulmaz ya. Hem alışmamısın artık. Sahi hayvanat bahçesine mi gidiyoruz? Evet efendim. Evet. Beni seven arkamdan gelsin. Allah kullar <gülüyor> versin. Sevinç deli etti. Onu bayram çocuğuna dön. Allah Allah Allah Allah Allah Allah.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 Beş tane bilet lütfen. <gülüyor> Oldu, merci bayım. Ee, adam buyur onu. Büyük anne, zürafanın boynu neden uzun? <gülüyor> Yüksekteki yaprakları yesin diye. Neden inek gibi ot yemiyor? Yer ama çölde ot olmaz ki. Çölde ağaç da olmaz ama. Ama çok konuşuyorsun sen. Gergadan burnu akarsa ne yapar? Silemez. Anne ayı, sümüklü gezer demek. Buyurun baylar, buyurun bayanlar. Dünyanın en büyük timsahını gösteriyoruz. Arada başka hayvanlar da göreceksiniz. Adam başına iki köpek. Oh, i̇ki köpek adam başına. O timsah anneciğim. Hadi bakalım biraz da şu meşhur timsaha görelim. İşte dünyada eşi bulmayan timsahımız. Bunlar Nil nehrinde yetişiyor. Krakodirisi Bulgarisi adı veriliyor. Boyu bizzat gördüğünüz şekilde altı metredir. Hiç ne büyük olduğunu bilmezdim. Öyle mi? İri bir kertenkele sanırdın demek. İnsanlar sürüngenler soyundandı. Belki de kanatlı bir kuş sanıyordun değil mi Helen acıyım? <Gülüyor> Sürüngen ne demek? Kertenkele soyundan demek. Ben okulda okumuştum. Alligatorlar daha büyük bile olurmuş. mu? Bu melez. Anası nilptin sahidedi, babası alligator. Tevekkeli değil. Ölü gibi yatıyor. Belki de ölüdü. Anne sus adam bize görecek. Büyük anne, Bunlar nasıl çiftleşirler? Ayıp ayıp çocuğum. Sana ne? Benim büyük annem öğretmen. Öğretmenler her şeyi bilir. Hiç ki buradan olur. Belki de soğuk iyi gelmemiştir hayvanı. Belki de. Burası sıcak ama ısıtılıyor ama e, bay timsahçı. İyi efendim Bakar mısınız? Ee, bu yolda. Kaç yaşında bu timsah kızım? Oo bu timsah e, çok yaşlıdır. E, tam yaşını kesin olarak e, ben de bilmiyorum ama e, çok yaşlıdır. Evet ne heybetli bir hayvan. Adı ya da esmen bulunmaz. Kocamdan başka bu kadar büyük timsah gösteren yok adam. Fakat bana kalırsa bayan Şimit adı. Evet, bana kalırsa bayan Şimit. Sizin bu timsağınız gerçekten pek canlı teşhir bırakmıyor ha. <gülüyor> Belki de dondurulmuştur. Hı. Kuşları donduruyorlar ya. Hani Bayan Stepanovich'in salonundaki gibi. Sanmam, canlıdır. O olmalı. Bakın şu parmaklığı biraz aralayabilir misiniz bayan Şimit? Ay siz deli mi oldunuz? Ah, korkmayın. Bir şey yapmaz, ısırmaz mı? Ah, merak etmeyin. Ağah ah. Ne yapıyorsun benim evladım bugün, keyifin nasıl bakıyorsun? Bak, sopa ile başına torkulunca ne yapıyor? Kısa bakayım bayanlar canlı olduğunu. Ha, adı nedir bunun? E, Karlo. Timsahınızın adı Karlo mu? Evet, böyle çalılınca adını tanır. <gülüyor> Çocuk da öldü mü hiç? Ama anneciğim, timsahlar yumurtlarlar. Üstelik de bu erkek bir timsahdır. Affen benim oğlum, hadi şimdi rahat et. Bütün sürüngenler gibi insanda bir tiksinti uyandırıyor değil mi baba? Yok bilakis çok çok sempatik buluyorum onu ben. Ya, demin suyun içinde böğürdüğü zaman aklım başımdan gitti. İster misin gece rüyama girsin? Ah girse de size rüyada ısıramaz korkmayın bayan. Ee, gel İvan biraz da maymunlara bakalım canım. Hı. Buranın en ilginç hayvanı karlı.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 Başını hemen suya daldırıyorsun. Dur bakayım. Hop! <gülüyor> Hakikaten çok eğlenceli ya. Aa! Uzağa kaçtı ama. Şu parmaklıyı aralayın. Ha, tamam. Bakın tamam. buradan. Dur dur. Gıdı gıdı gıdı gıdı. Ay! Ay huylandın mı karlocuk. Dur bakayım dur. Sevsinler seni karlo. Gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı. Papanlara bakın. Bağla bağla. Bunlar Alman. Bunlar İngiliz konuşuyor. İki dil bilen yok mu? Ben iki dil bilirim. Zebralar nerede? İşte burada. Zebra nedir? Bir çeşit at. Ama hapisten kaçmış bir at desen daha doğru. <gülüyor> Niye öyle çizgi çizgi? Mafus elbir sesi giymiş de ondan. Annesi Arap, babası beyaz bir atmış da ondan. İvan dikkat sokulma şu hayvana. Söyleyiniz bu adam sokulmasın timsak ağzında. Sokulmayın, sokulmayın. Gözüm şey merak şey. etmeyin bir şey yok. Aaaa! <gülüyor> Aaaa! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Babacım baba. İvam yuttu. İvam sevgili kocacığım. Yuttu. Adam, ah, ah, babamı yuttu. Yuttu. Yuttu adam. Yuttu ah, adam. Zavallı timsah, ne zor şimdi? Zavallı karno. Canım hemen karnını yarmalı. Şimdi derhal yapmalı. İyi e, buna lüzum kalmayacak belki. Hemen çatla hayvan. Ah, çatla mı dersiniz? Çatlarsa ne olur? Ah. Duydun mu başımıza geldi mi? Karnını yarmak lazım. Çatla. Evet bir operatör çağırmalı! hemen. Hayvana ameliyat etmeli. Ah. Babamız hayvanı Ne de yaptı sanki bunu? Cidden ileri gitti, o kadar da söyledim. ödetelim. Et çantlarsa tabii. Çantlarsa hepimiz sıra sıkla oluruz? Canı bırakın şimdi timsahdan önce herhalde içindekini düşünmemiz gerekiyor değil mi? E, demek timsah sizce önemli değil. Ölsün istiyorsunuz demek ağzıvalı Karlo. E, babam onu teşhir ederek yaşadı. Büyük babam deseniz öylesine. E, çocuklarım, torunlarım da onunla geçinecekti. Biz timsahsız Avrupa turne. ne yapmak var? ...içindekini yok düşünmek. Timsahın yanında ona lafı mı olur? Ah oh, kime alır sata onu. Tanımaz bile kimse. Karnını yardırmalı karnına ah babacığım. Dua ediniz de hazmetsin. Hazmetemez çatlarsa ödetirim. Hiç lafı gibi yok ödetirim. Timsaha yarmaya kalksak bile boşuna. Öyle sanıyorum ki sevgili amirim, üstadım ve müstakbel kayınpederim şu anda... ...aman bir polis bulalım bir idareci bir şeyler yapmak lazım. <gülüyor> Hey! beni duyuyor musunuz? Anneciğim! Ivan! Ivan sevgili kocacığım, yaşıyor musun? Yaşıyorum tabii. Nasılsın? Nasılsın? İyi, iyi, hiçbir şeyim yok. Ay, i̇nanılacak şey değil. Büyük bir mucize. Babam hiçbir zarara uğramadan yutulmuş olacak. Bir yerin acımadı ya Ivan. Hayır, salimen vasıl oldum. Ne tuhaf değil mi? Tuhaf olan ne? Avrupa'ya gideceğim diye bilet al, kalk kimsanın midesine yollar. Herkes ne diyecek bakalım. Çok dur yani. Helalleme rezil olacağız. Ay düşün, ne şeye bak babacığım. Şimdi bütün mesele seni bir kere oradan çıkarmak. Hayır efendim, müsaade etmiyorum. Etmiyorum müsaade. Timsakımdan kimsenin çıkartmasına müsaade etmiyorum. Ee, bundan size ne sorar gelir canım. Ne şimdi seyirciler çok alacaktı. Oh biz çok bilet satacak. Anne fena insanlarmışsınız siz. İvan, duyuyor musun beni? Duyuyoruz Alexi. Ben doğru amirine gidiyorum senin. Git çok güzel fikir. Hayır efendim, tasbihat almadan dünyadan müsaade etmiyorum. Timsahımdan kimseyi de çıkarttı tırmıyorum. İçimdeki bay varlıklı mıydı bayri bu timsahın içindeki adama? Varlıklı mıydı? Ee, bir süre önce küçük bir mirasa konmuştu. Güzel. Ama bütün parasını bilete yatırdı. Aa. Yarın Avrupa seyahatine çıkacaktı. Evet bir Avrupa seyahatine çıkacaktı. Belki yine de çıkabilir. E, timsahınız cerrahi müdahaleye dayanamaz da ölürse öderiz. Ama acaba taksitle ödememizde bir sakınca var mı? Ah kahramazı kasıp!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 ...sinirli sinirli kapıya vurdum. Ee, yok okumanız, kapalı yazıyor. Ee, ben Alexey Semyonov, yani Ivan Ivanovich'in arkadaşı. Eh, Bırak hemen sizi içeri, timsahın dinlenme zamanı. Ee, ben timsahla değil, dostumla konuşacağım. Önünde dinlenme zamanı. Çok konuşmak var, ses kısıldı. Birazdan gene seyircilerle konuşacak.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 ...davetsiz konuk düşmandan beterdir der bir sözümüz. Ne ararsın timzahın Hı. midesinde Allah'ın kulu. Evi barkı yok mu acaba? Yoksa saklanacak bir kovuk mu arıyordu? Allah'a şükür başkentimizde herkesi elverişli ve konforlu kagir evler dolu.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 Sözüm ona, biz de Batı Avrupa uygarlığına özeniyoruz. Kaldırımlar yapıyor, hava gazı ile aydınlanıyoruz ama daha on fırın ekmek yememiz gerek. Hem insanlar hem ülkemiz için biz kızartıcı diyorlar. Paltomun yakasını kaldırıp başımı içine soktum. Bir an kendi duygularımdan şüpheye düştüm. Zavallı Ivanoviç'e acımakta haklı olup olmadığımı sordum kendi kendime. Haklı mıydım, haksız mı? Belki kimse da acımak gerekti. Ama bir insan yerine bir hayvanı acımayı e, hayır bunu beceremezdim. Bu kadar biraz fazla olurdu. Ivan Ivanoviç'in evine, daha doğrusu eski evine canım yani asıl evine giderken bunları düşünüyordum. Nelseka beni pencereden gördü, koştu kapıyı açtı.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 Ee, yani bir ihtiyacı demek işte Ama o şey... kolay canım işi oluruna bırakır ile beraber <gülüyor> <gülüyor> o, da, o da var ya <gülüyor> Zavallı adam Orada bir eğlencesi de yok Keşke bir resmi olsaydı ben de Şimdi ben bir bakıma dul sayılırım değil mi Aleksin Semyonov Hı? Ee, Tabii çok cazip bir dul Ya. Yeah. <gülüyor> Ama kocama gerçekten çok açıyorum Ziyarete gitmem lazım onu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 Siz misiniz bayım e, kapamıştım da e, ziyaret saati 8'e kadar yanılmıyorsam e, bugün erken kapadık e, çok kalabalık vardı bir izdihamı e, hayvan tabii sinirlendi içinde bir insan olduğu haberi yayıldı e, seyircinin ardı arkası kesin <gülüyor> evet biliyorum Giriş ücretini bir ruble daha yükselttik. Karım hala paraları sayıyor. Ee, çok güzel de dostum nasıl? Yaşıyor mu? Aa, yaşıyor. Ee, Bu görün isterseniz. Buyur, buyurun. İvan! Uuu! Ivan nasılsın? Alexi sen misin? Evet. İyiyim, saati. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan sonra konuşuruz. Sen müdürle konuştun mu? Ee, ona anlattım hepsini. Olduğu gibi.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 Bak Alexi, seyircilerin arkası ardı kesilmedi bugün. Yarın daha büyük bir izlam olacak. Petersburg'un bütün kaymak tabakası sonunu burada alacak. Sosyete bayanları, kor diplomatik, gazeteciler, sanatçılar, yani... Yani senin anlayacağın kimse birbirinden aşağı kalmak istemiyor. Peki sana ne bundan? Ne demek bana ne yahu? Herkesin dikkati bende. Görünmesen bile günün adamı oldum çıktım. Yani çok budalaca, çok komik ve zavallı bir övüntü bu. Zavallı dostum. Hiç de öyle değil. ''Mesela bu durumumdan faydalanarak insanlara bazı telkinlerde bulunabilirim. Özellikle onlara tabi bilimler bakımından çok faydalı olabilirim değil mi Aleksi?'' ''Kendim hakkımda verdiğim bilgilerle bütün gün bayanlarla konuşuyorum.'' ''Sorma çok güzel oluyor.'' Hatırımı soruyorlar İşte efendim ne bileyim timsaha durmadan şekerle besliyorlar ki belki bir kısmı bana da nasip olur diye. ''Sevgili dostum <gülüyor> daha çok uzun yaşayabileceğine inanıyor musun?'' ''Hem bakalım sahiden sıhhatle misin?'' ''Ne yiyor ne içiyorsun?'' ''Nasıl uyuyor nasıl nefes alıyorsun?'' Bir timsahın midesi içinde insan nasıl yaşar? Alexi sana bir şey söyleyeyim mi? Bak belki inanmayacaksın. Ben de çok şaştım buna. Ne? E, timsahın içi bomboş. Ne diyorsun? Vallahi boş. Yani sen de şaştın değil mi? Boş boş. Azizim burası bomboş. Kauçuktan boş bir sual sanki. O buna zooloji profesörlerinin uydurdukları sunturlu bir yalan. Ya bu hayvanın kaburga kemikleri, karaciğeri, kalbi, midesi yok mu? Yok yok hiçbiri yok azizim. Bunlar hep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 Hayvan ben içinde olduğum için tok, duyuyor musun? Tok, tok! Evet. Ee, kanındaki bu doygunluk hissi bir besleyici madde gibi herhalde bana da geçiyor. Onun için ben de bununla besleniyorum. Senin anlayacağın biz karşılıklı timsahla birbirimizi besliyoruz. İvan bana bak, ben galiba aklımı kaçıracağım. Senin niyetin ömrün boyunca orada kalmak mı kuzum? Hahaha! <gülüyor> i̇çinde bulunduğum bu mükemmel barınakta yüz yıl yaşayacağımı umuyorum. Timsahlar çok uzun yaşarlar diyorlar. Yarın bütün Petersburg'un gazetecileri burada olacaklar.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 Bu gece Petersburg'tan ayarlanıp bir an önce sınırı aşacaklar. Aynen öyle generalim. Narca düşünmüşler. Kabul etmeli ki güzel plan. Siz vatanî vazifenizi yaptınız. Duruma şimdi ben el koyuyorum. Emir subayı. Emir genel. Çabuk bana baş çağırın. Ayarıma geçirsin. Başla. Bu subay ve yirmi er derhal yola çıkacak.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 Dışarıdaki büyük kızak ne oluyor? Yolculuk var galiba. Ee, Cinegalle şey ben yani biz... Kötüklere! Ah, suçum yok benim Cinegalle. Bırakın, beni. bırakın beni. Bizi Her şimd suçsuzluğunu iddia edip dursun. Onu alıp götürdüler. Siz timsahçının karısı mısınız? Ha, evet. Eviniyorum da bununla. Nedir bu rezalet? Gece yarısı ne istiyorsunuz? Tutuklanın! Bir kadını nasıl mamela ediyorsunuz albay? General! Ah oh, pardon general! Sizi söylüyorum! Sizi albirlerinizle şimdiler! <gülüyor> Yineşim! Yineşim! Bundan sonra önerime uyularak... generalle polis komiseri olay yerine cennetildi. Timsahın bulunduğu kurşun parmaklıklı kafesin önünde... ...kafa kafaya verdiler. Hayvan uyuyordu.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 Gerçekten kurnazca düşünülmüş güzel bir plan. Sinsice bir iş sayın general, çok sinsice. Zaten biz de polis olarak işte içinde bir insan var. Hala şüphede misiniz? Hı? Üstelik bu insan konuşuyor da. Ama Ivan Ivanovich adında bir insan Petersburg'da bulunamaz generalim. Çünkü kendisi dışarı gitmek için pasaport çıkarıp ülkeyi terk etti. Siz ettik. öyle senin? İşte bütün numara orada ya. Anlıyor musunuz? Sizi aldatan da bu ya. Kabul etmeli ki güzel bir plan. Baykalız başı. Ne alış başına?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 Alexey Semyonov sen, sen güya benim en yakın dostum bir çuval inciri berbat ettin. Rahata kavuşmuştum, üne erişmiştim ama haset seni kemirdi, İğrenç bir yalanla beni tekrar güneş yıra çıkardın. İstemediğim bir ortama attın, seni çuvalda boğabilirim. Evet, bunlar benim eski dostumun bana son sözleri oldu. Onun için katlandığım fedakarlıkları bu şekilde ödüyordu. O gün bugündür can düşmanı olmuştum. Bana selam bile vermiyor.